Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayıdı dinleyenler, Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 18. babı olan bir ad ve hurafelerden sakınmak Salih'in hadis kitabımızın 18. olan ve hurafelerden sakınmak konusunu bugün aktarmaya çalışacağız. Konu ile ilgili ayetler. Yunus suresi ayet 32. Hakikatin ötesinde sapıklıktan başka ne var ki? En'am suresi ayet 38. Yeryüzünde yürüyen ve sürünen ne kadar hayvan, gökyüzünde kanat çırparak uçan ne kadar kuş varsa, hepsi sizin gibi ekolojik denge içinde yer alan birer topluluktur. Biz evren kanunlarının yazılı olduğu o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yine Nisa suresi ayet 59'da Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Bir de Kur'an ve sünnete aykırı hüküm vermedikleri sürece sizin gibi müminlerden olan ve bu iki kaynak tarafından yetki sahibi kılınan kimselere itaat edin.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 Kur'an ve sünnette açık bir hüküm bulamazsanız bu iki kaynağın temel ilkeler çerçevesinde çözümler üretmelisiniz. İşte bu sizin için en hayırlı ve sonuç itibariyle en güzel davranış şeklidir. Enam suresi ayet 153'te Rabbimiz buyuruyor. İşte benim uymakla yükümlü olduğum ve tavsiye ettiğim doğru yolum budur. Öyleyse bu yolu izleyin, batıl yollara yönelmeyin.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 Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Konu ile ilgili olarak Hz. Ayşe radıyallahu anheden Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim inanç, ibadet, muamelat gibi konularda bizim dinimizde olmayan yeni bir şey uydurup dine katarsa bu kesinlikle kabul edilemez. Sözde daha dindar olabilmek için Kur'an'da ve Peygamber'in sünnetinde bulunmayan bir takım ibadetler ortaya çıkaran kimse daha dindar değil. Dini ilavelerde bulunan bir bitatçıdır. Kendisi ve yaptığı işi asla kabul edilemez. Bunun aksine Kur'an ve sünnetin öngördüğü ibadet ve amelleri yok sayan, noksanlaştıran veya değiştiren böylece dini tarif eden kişiler de bitatçıdır. Ancak zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle geliştirilen farklı uygulamalar, bir takım icat ve yenilikler Kur'an ve sünnet ölçülerine aykırı olmadıkça reddedilen bid'atler sınıfından sayılmaz. Müslüm'de yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Kim bizim üzerinde bulunduğumuz yola yani Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu prensiplere aykırı bir iş yaparsa... Bu kesinlikle kabul edilemez. Cabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize hutbe verirken gözleri ışıl ışıl parlar, sesi iyice yükselirdi. Tıpkı düşman bu sabah veya akşam vakti üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyun diye ordusunu uyaran bir kumandan edasıyla son derece heyecanlı ve etkileyici konuşmalar yapardı. Yine bir gün bizi hitap ederken parmağı parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek benimle kıyametin arasının şu iki parmağın arası kadar yakın olduğu bir zamanda ben peygamber olarak gönderildim buyurdu. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. Bundan sonra söyleyeceğim şudur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. Müminler her konuda Kur'an'a ve sünnete danışmalı. Bütün problemlerin çözümünü bu iki kaynakta aramalıdırlar. İşlerin en kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlerdir. Her bid'at kişiyi doğru yoldan saptırıp cehenneme sürüyen bir dalalettir. Sonra da şöyle buyurdu. Ben müminlere kendi nefislerinden daha yakınım. Onlar beni nasıl kendi canlarından önde görüyorlarsa ben de onların bütün dertlerini ihtiyaçlarını gözetirim. Dolayısıyla bir mümin ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat miras bırakacak herhangi bir mal olmadığı halde geride borç veya yetimler bırakırsa o borcu ödemek ve o yetimlere bakmak İslam Devleti'nin başkanı ve müminlerin yöneticisi olarak devletin gücü ve imkanları el verdiği ölçüde benim görevimdir. Evet saygıdeğer dinleyenler Riyaz-ı kitabımızın 19. babı iyi veya kötü çığır açanlar Furkan suresi ayet 74'te Rabbimiz buyuruyor Onlar ey Rabbimiz diye yalvarırlar. Bize yüzümüzü güldürecek, gözümüzün aydınlığı olacak tertemiz eşler ve çocuklar bahşet ve bizi dürüst ve erdemlice yaşayan Çirkin davranışlardan sakınan kimseler için dünyada iyilik ve güzellikler yayma konusunda örnek ve öncü kıl. Biz onları buyruklarımız doğrultusunda insanlığa doğru yolu gösteren birer önder yaptık. Ve onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrettik. Çünkü onlar hayat programlarını gönderdiğimiz hükümler doğrultusunda şekillendirerek, Yalnızca bize kulluk eden kimselerdi. Enbiya Suresi ayet 73. Konu ile ilgili olarak Celil bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün erken vakitlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bulunuyorduk. Derken tamamına yakını belki de hepsi Mudar kabilesine mensup bir topluluk çıkageldi. Örtülerini ve abalarını delerek başlarından geçirip kendilerine elbise yapmış, kılıçlarını da boyunlarına asmışlardı. Fakirlikten yarı çıplak bir vaziyetteydiler. Onların bu işler acısı halini görünce Peygamber Aleyhisselam'ın yüzünün rengi değişti, hemen odasına girdi, sonra çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. Bilal ezan okudu, ardından kahmet getirdi ve Peygamber Aleyhisselam cemaate namaz kıldırdı. Sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi. Ey insanlar sizi bir tek candan yaratan sonra ondan eşini var eden ve bu ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yeryüzüne yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Evet adına yeminler edip dileklerde bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve aranızdaki akrabalık bağlarını koparmamaya büyük özen gösterin. Unutmayın ki Allah hepinizi görüp gözetmektedir. Sonra Haşr suresinin sonundaki şu ayet okudu. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı duyarlı ve saygılı olun. Herkes kendini şimdiden hesaba çeksin ve yarınki ebedi hayat için ne hazırladığına baksın. Ardından sözlerine devam ederek şöyle buyurdu. Her biriniz sahip olduğu altından, gümüşten, elbiseden ve bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından Allah için şu fakirlere sadaka versin. Hatta bulamayan yarım hurma bile olsa bir şeyler versin. Bunun üzerine Medineli Müslümanlardan biri ağırlığından dolayı kaldırmakta zorluk çektiği hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Yiyeceklerle dolu bu torbayı Allah için verdiğini söyledi. Bunu gören ahali Birbiri peşine gelip sadaka vermeye başladı. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın meydana geldiğini gördüm. Baktım ki peygamber aleyhisselamın yüzü gülüyor, altın gibi parlıyor. Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Kim İslam yolunda yaptığı güzel bir davranışla bir hayra öncülük ederek iyi bir çığır açarsa ona hem bu iyiliğinin sevabı hem de kendisinden sonra örnek Alıp açtığı yolda yürüyenlerin sevabı onların sevabından hiçbir şey eksilmeksizin verilecektir. Her kim de İslam yolunda kötü bir işe öncülük ederek kötü bir çığır açarsa ona da hem kendi kötülüğünün günahı hem de kendisinden sonra onun açtığı yolda yürüyenlerin günahı onların günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin verilecektir. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Haksız yere öldürülen her insanın ölümünde Adem'in Kabil adındaki ilk oğlunun mutlaka bir günah payı vardır. Çünkü o kardeşi Habil'i öldürerek adam öldürme çağrını ilk başlatan kişidir. Kabil kendisinden etkilenerek masum insanların kanı akıtan, Böylece onun açtığı bu kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir pay alır. Ve bu onların günahından hiçbir şey eksiltmez. Evet saygı değer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.